İşte i̇nsanın kıymetini kaderini bilmeyen şeytan olmuştur. Allahu Teala Adem'e halk etti. Adem'e ismayı ismayı ilahi talim etti. Ve malum maalesef yine ayet-i kerimede ve iskul-i mele'a iktisdudi Adem'e fesecedu illa iblis ebe ve stekbara ve kana min el Biz meleklere emrettik ki Adem'e secde edeler. Melekler emri ilahi ile secde ettiler. İblis secde etmedi. Yani Adem'in kadri kıymetini bilmeyen iblis olur. Ama Adem, Adem suretinde hayvan olursa ona bir şey diyeceğimiz yok. Ademe Adem gerektir Adem de Adem'i, Adem Adem olmayınca Adem nissin Adem'i. Surete Adem, hakikate de Adem olursa o vakit Hazreti Adem Safiyullah'ın naibi olur. Adem Safiyullah halifetullah'tır. Yine kitab-ı keriminden ve iskale Rabbikel meleiketi inni ca'ilun fil ardi halife. İsteyiz billah. Denkriya arda halife razı dedi Allahü subhanahu ve taala hazretleri. Melekler dediler ki ya Rabbi kan dökecek, fesat olacak, mahluk mahrup edeceksin. Allah dedi iskale inni alim ma la ta'lemun. Siz bilmediğinizi ben bilirim. Siz durun ve hikmeti ilahiyeyi seyrediniz. Bu sözden murat da melekler bize tercüman oldular. Ve Adem'e Allah İsmail'i talim etti.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 İnsan oğluna ve nahnu akrabu ileyhi min habli'l-verid oğluna cam damarından daha yakındır insan oğluna sende gizli olan hazineyi bil onu keşfet bul sen bir emaneti ilahiyeye hamilsin Allah'ın emanetlerine hamilsin batınen busun sende büyük bir hazine-i ilahi var bunun farkına var bu iç âlemindir senin dış alemin mahduttur iç alemin ne mahduttur